Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Abdestte başı mesh ölçüsü nedir? Öncelikle e, abdest hakkındaki ayeti verelim. Maide suresi 6. ayette Rabbimiz, Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedin ve her iki topağa kadar ayaklarınızı da yıkayın. Şimdi burada anlaşılıyor ki peygamberimizden gelen rivayetlere de baktığımızda başı mezh farzdır, abdestin farzlarındandır. Peki burada en asgari nasıl olmalı? En asgari farz yerine gelmesi için başın dörtte birinin yani üst kakül kısmının mezh gerekir. Bunun dışında peygamberimizden başın tamamını mezh dair de rivayetler gelmiştir. Üst kısmını e, mes dair de rivayetler gelmiştir. Bu he, hepsi de yapılabilir. Yani hadislerde geldiği şekilde. Ancak en asgarisinin yani farz olanın mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Çünkü başı mes abdestin farzlarındandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.